Münafikun Suresi Bismillahirrahmanirrahim Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar.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 ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim, Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.